Bismillahirrahmanirrahim. Fıtırım şemalatımız, elhamdülillah, üç yerlere inmiş oluyoruz. Hava esmese, hava kilindir bu trendler. Bu rüzgar fırtına hava temizliyor. Denize dalgalanmasa, bozulur bunlar. Birim dallanacak, hava içecek. Yani bir hareket, dedim, hareket, kan dolaşımı, kan olduğu gibi bir damarlarda yısa ölüyor muhtemelen? Kan dolaşacak. Bu üç aile ardı nedir? Bir manevi hareketlilik bunlarda. Bir canlılık, bir manevi heyecan. Bu aile ardı. Recep Aya'nın Iki özelliği var. Biri Elbat-ı Hurum deniyor. Dört muhtemadan biri. Diğeri de üç ayların İmcisi başı olmuş oluyor. Bu barakayında ilk cuma birisinde Evlaib deniyor buna. Türkiye'de onlara Kadir deniyor. Kandil. De yandığı değişim isim verilmiş. Adel-i Regaib aslında. Demir-i Civa'ya'nın cuma cümadirisi de Regaib bir tanışıyor. Regaib. Nedir Regaib? Tabi bunu da almama geliyor. Regaib Regibe'nin çoğulu. Regibe'nin çoğulu. Regibe çok mergub. Yani Seyil hizminde çok mergub çok vergut, rahmet olunan, çok değerli, bir gibi anlamına geliyor. <gülüyor> Neden acaba böyle? Rivayetin diri. Yani kesinlikle hakikaten mevduk. Hani böyle gergin rivayetin dirisi, o gece Allah'a rahmine intikal ettiği olmasından. Bir rivayetler Ve Peygamber denen babası Abdullah Hazretleri'nin adı. Annesi Amine. Bunların evliliği şöyle oldu. Evrenin dersi adı Abdülmüttalibi. Kuyuşa reisi. Çok etkili bir insanmış. Avrupa insanmış. Kureyşe'siyle bir insan kendisi. Oğlu Abdullah elime çağına geliyor. Hatta o dönemlere geçiyor bir çağır o dönemlere. Eşkirbeş oluyor. Babası Adı Muttalip Kureyşe'si varlıklı bir insan. <gülüyor> Hangi kaşığı çalsa yaşanırlar. Evet, elinde olmadan Acaba olmak kankız olsam? O dönemde evlilikleri baba kararlıydı, baba kararlıydı o dönemde bu türler Yani çıkıyor evlir de efendim ben şu kızı istiyorum seviyorum yoktu zamanlar bu türler böyle. Karışmazdı böyle alım delikanlılar. Babası kimi isterse kimi karar verirse tabi araştırır soyunu suyu araştırır alakan araştırır. Ev hanım olduğu araştırır. Yani babamın bu görevi demeli. O dönemde. Sonra hasta amilenin kim işte adı geçiyor. Bir de Mekke mükeremede onun bir eşi yok deniyor. Güzelliği, ahlakı, terbiyesi, uçsallığı her bakımdan üstün bir kız yok. Abim Uttalip içine gönlüne geliyor ki onu, onu isteyeyim. Gidiyor evine gidiyor. Babası ve hazretleri hamileye kapıyı vuruyor ve kapı açıyor. Karşısında hamletleri görünce bir şaşırıyor. Şok oluyor. Böyle, bir şaşırıyor. Hamletleri de Allah Allah niye böyle oldu bu diye böyle. işine giriyorlar. Sarılıyor, ağlıyor öyle. Diyor ki ya Abdülma diyor, ben de sana gelecektim. Neden? Gece Rüyam'da dedemiz İbem Aleyhisselam geldi Rüyam'a diyor. Rüyam'ı geldi, dedemiz İbem Aleyhisselam, dedesi olarak. Ama dedi ki diyor, ya ve hep, kızım Amine'yi ben oğlu Abdülma'ndan nikahladım, size kabul edildi ben yani ecelde tabir olmuş müdürlerdi. Tabi ikisi de bir de kabul böyle, elendiler ve rivayetin biri bu, rivayetin buru bu, rivayetin biri bu ama kesin kaynağı dayanmıyor tabi. O zamanda böyle bir daveti olmadığı için, bir şey olmadığı için o gün şartlarında tabi hiç karışıyor göz vereceğim. O zaman Yuma igresi olduğu için Cevayın'ın Müşenembaşı olduğu için de Allah katında çok değerli bir gece devre igresi. Peygamber Esra'lı huyuyor Aleyhisselam Hazretleri en iyi bu ile Rabb'i hüküm en iyi bu ile Rabb'i hüküm Rabb'i dönüş. dönüş. Yani gittiğin yollardan gafletten Hayatı boşa geçirmekten vazgeçiniz, Rabbinize döndür. Döndü abi dönür Rabbinize. وَسْقَالْفِهُ مِنْ ذُرُهُ Ve istifa ediniz günahlarınıza. وَيُشْتَلِبُ عَلْمِ مِعَصْتِ Ve Arab'dan satkınız Fiyozeb'e ricab-ı bu yüksinde. Demek ki Yalnız bir gece, mübarek gecelerde, kutsal gecelerde, işte camiye gideyim de yaslıyı kılayım, işte o gece birkaç şey okuyayım da hayatımı kurtardım diye bir şey yok muhtemelen. Asıl amaç bu, bu gecelerden beri. Yani bir gün ibadet seni tesis tutamayasın, asıl amaç, Allah dönüş denecek Nefis muhasebesi. Ne demiş hayatımız? Parışma dergim Nefis muhasebesi. Ta gülü çağından her insan bulmuş şu ana kadar. hayat nerede yaşayacak? Bunlar işlenmemişse bile eğer boşa geçmişse o dönüştük kayıp mıdır? Kıyım bizden şimdi böyle. Neden? Muhaşe yerinde. kabirden kaldırıldık. Sürtürüldü. Ne olacak? Mem ve asana kadına kadina yalar. Mem ve asana minver kadina. Karnına kalkan bütün insanlar çekler bizi kim alır kabir müzehlerle bakacaklar. Çılgın gibi olacağız. Çılgın gibi olacağız. Yerde salı kötü yerde Ağaç yetiyor. Muazzam bir defne benim gibi oluyor. Kişi buna yeni bir kabine fırlıyor, şey fırlıyor, iki balırağım var. İşte maşni lazım maşninde sebap sebap cevap verirler. Cevap, Paran var çok, kal dünyada. Altın, gümüşün, doların, altın, ne varse böyle. Hepsine silene kalbim derler. Evler yıkıldı... ...tarımlar oldu böyle. Dağlar toz duman gibi oldu... ...denizler uçtu kurdu... ...çukra doldu. Dünya başka dünya oldu... ...gökler başka dünya oldu... ...mahşere geldik... hesap başa çekildik... başına... ...gözler yoldan fırlıyor sanki böyle. Kalpler... Merhaba, nedir Hanacı? Kaptır, boğaza böyle. Yani kış artık tıkalım diyor. Kalbin ağzından böyle, korkulan böyle. Gözü kırılmış ovasından niye bakıyor? Midana teraziye bakıyor. Sağ kefesine silah koyuyor. Sonra koyuyor. Eğer günah az olursa, günah çok yandı yan dikti Hadi bir aylık seferde yokatıyor. Her şeyde bitiyor bunlar. Bu işin ne gerekiyor? Demek ki hayatımızı şöyle geçmişimizi muhasebeye çektiğimiz zaman bir haram işlenmemişse bile eğer hayatımızda borçlu varsa o şey geçmişse o benim işim kayıp Çünkü o borçlu geçen o zamanlar Şeraba dönüştürebilir mi dünyadayken böyle. Ama geçmiş mi? Geçmiş mi? Önce, Öncelikle muhasebe geliyor, olmasına geliyor, üvvestâfirû min zûnûbükûn günahlara tövbe. Bir vakit namazı kaza bırakmış sehabar. Onun sonra kılmışsa bile yine tövbe de gerekiyor. Neden? namazı vakti kılmak farz. Bu da farzı terk edildiği için farzı terkli haram olmuş olurdu. Bu üç gün ne gerekiyor arkadan? Tevbe-i istiğfar. Tevbe-i istiğfar. Yıkanma, temizlenme bu tür. yenilenme böyle, kalpteki pası silme, kalpte paslamış etrafetten, o pasının silme böyle Gönül aynasını parlatma. Gönül aynan bir muhtemelenir. Aynan bir muhtemelenir. Bu gafletler, günahlar ne oluyor? Bunu pastandırıyor ben, pastandırıyor ben. Bir aynanın yüzü pastanın sesi olur, göstermez hatırlar. Kalpten pastanıyor. Bu sefer ne oluyor? Kalp pastanıyorca. Yani gönül aynası pastanıyorca. Görü mesela dalalıyor, sırlıyor, broma girmiyor tekrar. E ne görü hastaların çoğu hep psikoloji yolunda. Psikolojik. İş İçi dar. İşinde sıkıntı var, darlık var, huzur bulamıyor. Evinde her karga var. Benim fırınıklığında eee çok bir hasır var ortayayler. Ya dokuma bir kini var diye, halı için ender diye halı var diye, ama hudur vardı böyle. huzur var Huzur var diye. Şimdi halı üstüne halı, evet o esmerden değişiyor, tül değişiyor, perde değişiyor, her şey otomobilin makinesiyle bağlandı ama ne var, huzur yok atacağız diye. Ele gelir anın darda, da, kula Giribüschkula şey onu on alınıyor, bir tartışma hemen böyle bir kavga, ev oldu. yine bir kabir üşşkula dönüyor muhteremler. Neden bunlar gönüllere fazlalığı için gönüllüdür? Büyük günah kabul ediyor gönüller, günah kabul edemiyor gönüller. Nasıl ki gödelir, çok düştüğün gibi kabul edmiyor, biz ağrır, yaşarız. Efendim, göz döker, atma şarjı muhtemelen. İşte, nefis muhasemhan söyleyip ne gerekiyor? Bir istiğfar edilir, istiğfar. Estağfurullah azim ve tüm ileyh. Estağfurullah azim ve tüm ileyh. Bunu söylerken de Allah'ım günahı ahmetini diyorum senden affeydin Rabbim ve sana diliyorum artık Allah'ım. Sen ne emredersen, yapacağım kucak kopma. İcabından kopma, arkadaştan kopma. Ne gerekiyorsa gerekirse gerekiyor bunlar. Eğer görüştüğü kimseler e, namahsızsa, dünya ehliyse ondan kopmak da gerek yok derler. onları çevireyim. Önceki de bir çeviri bakalım, yola bir kuvvet etsin bakalım, yani ağaç, elini köklenirsin ağaç, ağaç köklenirsin bakalım bir, ondan sonra uğraşırsın. <gülüyor> ondan sonra da Men Hazret'in iyicisi ne Her günahtan her şey günahtan. İşte bundan ne olacak bu günahtan? Ne oluyor? Önce o günah küçük günü olsa Yine gönderi küçük faz nokta oluyor böyle dünyada ya mahşerde itiraf olacak. Öyle küçük günahlar var ki küçük ama devam ediliyor, Devamlı ediliyor, tekrarını devam günahlar her günü yazılama lazım. Kayda alman lazım. Kişi bakacak ki dünya elem sevdiği günahlar hayat buyuruyor, yaşam buyuruyor. Binleri on binlerce işe mi çörem böyle? On binler de. On bin turlara koyarsan kalemde kalem olur mu? On bin Altı bir turlar alınca bir, tuları, bir tuları. at gitsin. Boşlar yapmıyor On bin tuları, bir tuları. Bir olur. olur muhtar? İşte demek ki ammaçları bu gecelerden. Dirillerinden buluturlar. Kalbimın pasını silme, kişinin kelle gelmesi. <gülüyor> Kişi etrafına bakmalı, çevresine bakmalı, yani gidenlere bakmalı, gidenlere. Ne kötüsü oraya, ne kötüsü oraya mı Bir hükümdar orta aşırıda, Türk hükümdarı. Allah yolu da elmiş, yiyor olamış kendisi. Hastalanıyor, artık öleceğini anlıyor. <gülüyor> Vasiyetini ne yapıyor? Vasiyet. Tabi. Yazılı yapıyor bunu. Ben öldüğüm zaman iki elimi tabutlu ışı çıkarır, tabutlu ışı çıkar, iki elimi. Çıklar, avuçlar mı açılsın belki. Evde tabutun olsun arkandan diyor, paşalarım, haskelerim, işler, hepsi gelen fiyade gelsinler. Ondan sonra hop, En sonunda da, ne kadar benziyor hazine varse şahsıyım, malum mülküm, onlara da koyun, taşınan malları, arabalara, bunlarla daha böyle komik şey bilmediğim adına getiririz belediye. Tabii vasiyetin yerine getiriliyor, yere gelene getiriliyor, biraz en önünde hükümdarın tabutu e tabi tabutu sıfır yatırılıyor. İki av, elin dışarıda iki avcı açık böyle. Çıplar böyle. Arkadan biraz önünde askerler, işte toplumuş askeri sınırmalar böyle. Halk derken, e buna bir anlam veremeyenler var içeri tabii. Yürü soruyorlar, bilenlere soruyorlar, tanışıyorlar. Bir diyor ki, Çıkın yüksek yere. Ey cemaat! Ey cemaat diyor. Bakın diyor. Hükümdar bize diyor. Son dönümü yapıyor. Bize şu geçti işte hükümdarımız. Benim bu kadar paşalarım, askerlerim, komutanlarım varken, silah hukum, kurucum varken, böyle halk bana bağlıyken iken, böyle hüküm varken, o aleme iki avcuma çekiliyor, boş vermiyor. Hepsi kötü kalıntılar. Öyle bir şey var ki efendim işte namaz kılmaya vakitim yok. Ölmeye var mı? Vardı mı? Var, vardı mı? mı? Var. Ah muhtemah. Daha ölmeden ne pişmanlık. Şimdi ne yapacak? Ölü mahalle geldiğinde Gözüm böyle kalktı. Yalvaracak. Rabbena eakhir ilacının kari, eakhir ilacının Allah ne olur bana bir zaman kani terbiye edeyim falan. İşte işim bu terbiye. İşim kabile giridi, işte altasına giriyor. Günahları çoksa, yandı yandı bu terbiyenle. Ruh sıkıyor böyle, vicdan da bu şekilde. Kabile sıkar bunu, kabile sıkar. Nasıl böyle kabir sıkıyor? E toprak, geray mı geliyor? Vakı yok bu gelmiyor ama kabir sıkıyor. Kabir sıkıyor bu tarafa. Dünyada insana ev sıkıyor bu arada, ev. Eri geniş. İki metre kara şu bu, evi büyük. Yani Salonu büyük. Eri insan bir canı sıkıyor bazen böyle. İşim sıkıntı geliyor böyle, patlayacağım böyle, sıkıyor böyle. Ya diyor, çok sıkılıyor böyle diyor. Ey benim sıkıyorum. Kendisi şey atıyorum. Ey duvarını sıkmıyorum dedim Bak, ruh sıkılır, ruh. ruh. sıkılıyor. Ruh bunalmaya gerek yok dedim böyle. İşte budur bu bir kabrata burada önden dersin. Sıkmam önden böyle. Kişiyi sıkacak, ruh sıkacak, ruh böyle. Pişmanlık böyle. Ya da böyle. Vicda atılır böyle. Yandımca bir ne oldu bana? O işten geçinti var bana. Bize davet ediyor nereye cennete? Davet mütevveller. Ebu Rıaf Semile ve Sariu, evet. ve şu at ediniz, koşunuz, yarışınız. Bak, bu ona koşma gelir, koşma, koşun bilmem ne sağlıyor, müstahara, müfale bağına geliyor. Yani beraber koşuşun böyle. Koşuşun böyle. İlla müğrafı hüküm önce cevabı neyden mağfirete bakarız. İlla mağfirete müğrafı hüküm. Önceye Allah'tan mağfirete hemen cennete girilemiyor yurtta arınmayın cennete Gece ne olur? Cihate sıkılır. Günahına tam tebe etmediği insan, tam dönüş yapmediği insan emreti olur, ele para geçer. Neyse bir şey olur da böyle. Hadi hacıya gidelim bakalım, hanımla beraber derler. Biler, Beytullah'ı görür, faaf eder, havada çıkar ama o da sıkılır hanımları uf uh der, kalabalık der, havasıcak der, terdim der, ayağım bastılar der. Orada bir değişiklerdi böyle böyle. Kendin için atarlarım derdi. Oteleye gitsin, yemeğini gitsin, yüz otelde kalsın, çayını derlesin, soğuk şey için vardı böyle, aklımda terörler. Allah'a tam dönüş yapmayan bir insan, günahı arırmayan bir insan, Kabe'ye gitsin, Betullah'a gitsin, Razım girsin ama yine sıkılır, darılır sıkılır bu tarafa. Cevdet yine sıkılması herhalde. Bu iş yinedir, Saat Köprüsü son arınma yeri Saat Köprüsü'ndü. Yani kişi dünyada tanı terbi ödemedi, bir tarafa götürdü. aşırı yüksürmeli. Kalbi azal çekti. Ama yine dükleri bünahları. Bir günahı fazla giren böyle. Mahşerden buran buran yıllarca 50 bin yıl terde. bir şey oldu böyle. Top bünahları terem döktü. Gene aramam böyle. Son neresi? Saat köprüsü mü terem? Saat böyle. Orada yanan içerisinde alev günahı yakacak mı diye. Ama kişi orada almayacak bünahları. Alacak ne benzer bu? Kişinin bir dişini çürümüş çürüm, ağrıyor. Artık parca dişine böyle. Çok ağrıyor böyle. Dalkı ise dokunuyor. Torku ise dokunuyor. Gidip yukuyamıyor. Bir diğer bunu çiftleyemiyor. Tabii kolay değil böyle. Otur dişinin koltuğuna. Aç ağzını. Şu dişin şahit bir bakan derken böyle. Zahmetli ama kişi ne yapıyor? O dişini ağrısını korumak için razımlıyor böyle. Bir şeyin bir de ağaca geçtim, ok oh şey, çekin. Hatta ameliyat. Bir insan bir organı içinde bir derdi var. Hastalığı var, çok panciye kıyama. Ben ne vardı? Ahmet olması gerekiyor. Gidiyor bu tren mi? Kendi ayağına gidiyor ben de. O Ahmet bastığında yatıyor, muşak altına yatıyor, hepsini gözü alıyor. Neden? Neden? O dertten aramak için amret başarılı oldu, dertten kurtuldu, ayak altı bir karşıya bakıyor. O oh, rahmetli. Aynı halde, aynı durum sırtı olacak sırtı. Kişi böyle yanacak ama bir adamın görecek görecekti, o da faydacı olur. Anlayacaksın. Bir adam yanıyor, yanıyor ızgarasında her yattı ama o da sevmiyor tabii katarlığı mı? Çünkü onların kökleri vardı müteahiller, erkeğe, baza, enaniyet, kin, kibir gibi böyle. Ne kökleri bunlar? Bunlar geliyor mu müteahiller. Deremi davet ediyor. <gülüyor> Ey kullarım, melâ diyor. Koşun, koşun. Vesaire. Eğer gel ohaf muhle koşunuz ve cenneti Konu sırasında genetik geliyor. önce TB kuşusu sonra gen kuş olarak da derler. Aşağı bakalım. Önce TB tevbi kuşu TB inceldirir. TB'ye. <gülüyor> Eşeğin işte esas olduğu crede getirir mi? kişi mekanını fark eder mesela. Kişi mekanını fark eder kişiler. Müjdelese bu mesele peygamberdir. Allah'ın Resulü buyurmuştur, Resulullah buyurmuştur. Ne duyuyor? Ben de günde yedi bir defa tevbe'de buyurmuştur. Yedi bir defa. yüz defa var Allah'ın adını hatırlıyor. Tevbe'den buyurmuştur, Peygamber'e buyurmuştur. Peygamberlerin tevbesi de buyurmuştur, evliyanın gelen bazı perde geliyor, kalplerin bazı perde geliyor böyle. Bir kubluk olur böyle feyizden bir şeyden, onların onlara bunu tebeler mi? etti mi? Tebii rüzgareyle, o rüzgar perdeyi açar kişi başta mutsuz. Evliya, ya, evliya, evliya mesela tevbe eder, bakar ki kalbine perdeye geldi, İlhamlar gelmiyor kalbine, kalbı tatiz olmuyor dertte. Eğer dül güllü Dünya alsa hinaaldan ibadet zehir, zehir oluyor. tad böyle hoşla, tar gibi davranıyor. Nasıl gireceğim camiye gerekken ama Şöyle konuşa konuşa gülebildiğim terimler. Sıgraş çekicidir berabere. Nereye gittin ofa birinciinde oluyor berabere. Allah onu da Allah emretti namaz kucar Eğer insan namazını bilerek kullanabilirse. Namazdan tat alırsa, fiil alırsa, o gönül elhamdülillahirrahmanirrahim'den asrına dönmüştür, doğata dönmüştür. Oruçtan, zikirden, Kur'an'dan, sohbetlerden, her türlü manevi hallerden kişiyi bir tat alabiliyorsa, fiil alabiliyorsa, evet alabiliyorsa, ruhsal sıkıntı bu trendler en büyük feraket ruhsal sıkıntı böyle. Kişi artık candan bezintaj götürür. Ruhsal sıkıntı. Ruh sıkıldığı Kişi candan bezerebilecek. İntihar bile görüyoruz bu şeyi böyle. Ruhsal zevk bu en büyük zevk bu trendler. Yani ruhsal buldu mu dünya bir tarafı bu trendler. Bir tarafı bu trendler. Hacı Züleyha bu trendler Resul-i Üsulunun teresiyle çok özvercem buradan böyle. Sonunda üsulunu kavuşuyor sonra, bakın, sonra. sonra kavuştu böyle. Gece akşam yarısı yere geldiler, sofra sofrayı kudayla kilolar böyle. Züleyha yıllarca yan da üsül diye böyle, yanlı yandı o zaman böyle. Üsül de yandı, sonra o bile kavuşuyor şeydi. Akşam Toprak oldu, Baş başa emek yiyorlar. At-ı için en son zirve o dünyadaki zevklerin başı böyle. Yusuf'una kavuşur diyeceğim. O kadar sinmiştir böyle. Yusuf Aleyhisselam başını sohbet yapmaya arasında. Malim sohbet. İman gerçekleri böyle. Allah'ın marifetullah ele. varlığı birliği böyle şu evrensel denge düzen ve kudret gücü bir peygamber tabi diliyle sop edince Züleyha birdenbire değişti muhtemelen der. Gönlü Yusuf'tan kaydı Allah kaydı dönüşte efendim. Yusuf böyle küçülü küçülü gölümden nota gibi kaldı. Yusuf küçük kaldı. Züleyha'nın gönlüne Allah aşkı geldi. Marifetullah gelme zarar. Aleyhi Fırat'tan olabildi herhalde. Öyle hal oldu. Birleşti olmuş. Dedi ki, Süleyman Aleyhisselam, bak Züleyha şu vakit olmuş, yatalım mı artık? Züleyha şimdi kendine geldi. <gülüyor> ya yapmak mı? Nefsarim zevk. Nefsarim zevk. Ama Allah demek rüsa bilir, onu çok geçten yani cenamda Allah demek istiyor, yalnız kalmak istiyor cenamda. O, o halini yaşadığı anda, rüdu mu kandırıyor zannediyor. De. İdeki Yusuf seninle duygum var, karola ne olur bana izin ver bağışlam, ben bağışlam seni benden yatmayayım, sen o da ayrılayım, bir ayrı kalay bağışla olmaz mı? Neden Züleyha? Bana bağışlısın ya. Kucak bekliyordu Yusuf. Yusuf ben Allah'ı bilmiyormuşum. Allah'tan ben kabilmişim. Allah'ı bildim. Yani Rabim Allah bir, büyük olum, egemenlik mu? Rabi bildim. Gönlüm Allah diye anıyor. Neziver, Allah'ı diye anlıyordu. Bu senin Rus'a yakma teklifi. Bu da niye bağlı? Gönlü daha da bağlı bağlıdır derler. Ve cennetin mele adıya koşun bakalım cennete koşun. Cennete koşuşun. yani koşun derler? <gülüyor> ne var cennete koşuşunda? Günah yok, karanlık yok, hep Allah'ın iyi olduğu yolda derler. Ciyat var, namaz var, oruç var, kuran var, zikrullah var, insanı tevli var, hep Allah'ın şahı olduğu yolda. Koşun mu şimdi? böyle. Peki her kadar cihanete gitse cihanet bu mı insanları? Veda duruyor. Aldı semavatı ve aldı. Cihaneti ağzı genişine kadar genişliği semavat, gökler ve yakarız. İdikler, gökler. Ne kadar galaksi varsa en küçük ölçekten sanmıyor olacak. Çap yüzünü bir şey çoza. Bu kadar mı bak gökten götürenler, Cennetin bu nedir? Genişliği. Bu kadar geniş götüren cehennetler. Koşun böyle böyle. Üiddet lil müttefriy. Üiddet, cehennet hazırlandı. Hazır yani şu anda, hazır. Hazır. Kim ama? Müttakiyin müttaki kullara hak ediyor. Mümin olabilir ama müttaki değilse hemen giremez. Allah diye ama sır girdi. Kim müttaki? Tekva sahih, Allah'ın kokuşları, İslamı yaşayanlar denir. İslamı kurnu araştıranlar denir. Günahı arama araştıranlar, middattan kaçıranlar, gözden kaçıranlar, hatır için girmeyen muhteremler. Yani hatır için daha muhteremler. Peki ne var cihazı yöneten muhteremler? İnşası da gireriz o işten muhteremler. De, da oturup, bir orada işte, orada işte, o o seferde orada artık zaman bol tabii Zaman bol oturur orada işte oturur bin sene konuş tabii ne var Cenab-ı İnsan ne istiyorsa o var Yani Allah bir insanı orada yapmış. Mesela ördek yavrusu yumurtadan çıkar, ne ister? Nedir o asil batanı? suyun bin batakları. Ördek yavrusunu kübese kaparsan, bahçeye yeşilde koysan da tatlılmaz hayvan böyle. Olmaz! Onun yardışı fırtatır edip, batakta sular, gömle. Bir ördek yavrusu böyle, hatta annesi olmasa bile bazı olabilir böyle. Öyle yumurtası tavuğu altına konulmuştur muhtemelen beni. Ondan çıksın mı, tavuk pirinçten suyan korku alana girenlerce dayın çıkmış yumurtadan hem de suya dağıtın. Koyun kuzu ne bu çayırlar, çıvanlar muhtemelen Eğer kafasına küçük bir ahura koyunu ne kadar şahane yem de versen de hayvan inat tatminsizdir mutlaka. Hayvan mutlu bir de girer böyle, Rus'ta hayran sırtından girerden böyle, hayran salın böyle şey çevreler, şimaller böyle, hayran diyor oradan, diyor oradan, diyor oradan, diyor oradan alır böyle, yap böyle, yapar böyle bir şey. İnsanların fırsatı, Cennet, Cennet, hayal kurar böyle, ev yok, kende oturuyor böyle, ağabeyim olsa ne olacak, çok mutlu olacak, Vallahi yalan, biz de yalan bu seyirler, alır evveli. Nasip alır evveler işe. Allah mutlu oldun mu? Yaşı evet, Eşyalar eski bunlar da yeni şey görüp aşağıya alabilsek baştan. Günümüzde kredi diyorlar böyle şunlar bunlar çekler, şunlar bunlar kredi kartları. Hep matalizmin bunda tutakları Eşya da alır, Konforlu şunlara bunlar renk hepsi güzel. Mutlu mu? Bu muhtemelenler. Neden ruhi istiyor? Cennet durum, cennet durum bu teremler, cennetler. Ne var cennetin bu teremler? Önce ölüm yok, ölümsüz ebedi bir hayat yaşar, ebediye ölümsüz. Dünyada insan var mı? Buna. Yok. Sonra insan ne istiyor? Her insan genç olsa, yaşlanmasa insan bunu istiyor. Yani aynı yaşta genç herkes, tür yaşında. Herkes. İnsanlık dünyada sağlık sıhhat böyle, baş ağlamasın, göz almasın, diş ağlamasın, bebeğe ağlamasın, kalbe sıkışmasın, şu o ayağa ağlamasın, şu olmasın, ama olur dünyada. Cennette devamlı sağlık sıhhat mı terimle? bütün odamları tam çalışırlar. Devamlı sağlık sıhhat, devamlı bu şekilde, devamlı genç, ölümle ilgili bir şey yok. Yani cennette zaman bilin yok, zaman yok. Orada gece olmadığı için cennette ne var cennette işte yarın, dün, hafta önce tam tersine. Cennetin işi kendisinden, nuru kendisinden cennetin, cennette her şey durdurulabilir. Her şey kendisi cennete, bu işi cemal edebilir. İnsanlar cennete bir işi var mıdır? İnsanlar bin adamı terkler. Ne için insan bu dünyada bidemuş var işi edebilir. İşi bakıyor böyle mesela çıkıyor, kırlara, mırlara falan çıkıyor, bakıyor. Bir e kuş böyle fırlıyor, ağaç ah şöyle uçuyor gidiyor, deriye açıp gidiyor, tepe anlamıyla gidiyor. İnsan bakıyor, uçsam ama uçsam Dünyanın ilk uçan adam, Türk muhtemeler, Müslüman muhtemeler. Hezarafan, Ameşehirlilerler de, hezarafan, hezarafan, hezarafan bin anlamına göre parça bin. Yani bin tane seni bilen bir kimseler o dönemde böyle. Çocuk anlayı geliyor, o da Ahmet Şelebi Bu kapını takmış, 4. İmrah zamanında, yıllarında erdi böyle. Kalını takmış, uçmak için böyle. Uçandı Ertan. Bunlara biri bu deneyi yapmış ama zavallı ölümü düşmüş önünde, uçamamış bir şey. Bunu da inceliyor. Atları inceliyor, sonra kuşları inceliyor böyle böyle. Gıdılıp giden kuşlar, kuşların, yani kuşların kanat yapıları, sonra kuşun ağırlığı ona göre kanadının büyüklüğü, yani bedenle orantılı olarak böyle. Yani kuşun kaç kilo girebilir, kanadına kadar genişliği böyle. Kimre oranı ayrıyor onlara böyle. Bir de kuşların boğazın geçiş damonunu inceliyor böyle. Hangi zamanın hangi de kuşlar var Hava esintisini. Bunu hepsi inceliyor son noktasına kadar. Sonra kağıt yapma kararı veriyor. Düşünüyor, iberten şunu yapayım derken bu tabi çeşire lazım bunlara. inceli, araştırıyor. En hafif, en sağlam kartal kanatını görüyor. En hafif ve sağlam kartal kanatını görüyorlar. Bunu görüyor. Topluyor kartal kanatlarını. Bunları birine yapıştırıyor, kuvveti yapışkan damlaları büyük, kendini taşıma güne kadar bedenini bu oranla iki tane tanıt yaptırıyor. Sınavına bağlı bir şekilde, idare ediyor böyle. Şirancıya göre diyor, daha da kulüsten diyor, uçacağım ben diyor, bu orası açacağım, üstüne içebilir, üstüne içebilir. Halı Şah da muhakkutlarından çok sert başkan böyle bu böyle, o dahi böyle, bunu görmeye geliyor. Halk hükmü yürüyorlar da yollarlar. 200 adet kapıları üstüne çekiyor. Erede bir falan böyle görünce herkese gözü orada. Herkese gözü orada. Üzerini beni çekiyor. Atakirini boşta. Herkese beni böyle korkarken beni başlıka altına çıkmaya uçuyor. Uçuyor. Denizden, boğaz elinden üstlere gidiyor. oraya ve Doğancılar meydana devrilmiş adamın bir ülkene var mı, oraya konuklar bir şey böyle. Yani insanlar dünyada uçmak işçi olan muhteremeler, uçmak böyle böyle. Yani o da var muhteremeler, uçmak sonra cennette. Cennette her şey doğal. Yemek yapılar, yok muhteremeler. Bulaşı yok, tendir yok, tabak yok, çatakaşı yok. Hiçbir şey gerekmiyor böyle. Evin doğal böyle. Altın, dünyanın zümrükten beri göz kamaştıran bir böyle. kat. Üzeri taras, üzerinden ağaçlar. Turgaların ağaçların dalı. Akarsular, beybeler. Diyanet'te kuş var. Yani kuş mühimliği var böyle. kuşları çok yakışıklı böyle. Renkâret, her Allah gidiyor ama açık zevk şekil etmeli. Kimin ya Rahman ya Rahman, kimin ya Rahim ya Hay ya Kayyum böyle? Allah cikar mutlulukları. Yani evlikar mutlulukları orda. Hep onun eşi olacak erkeğin kadını. Tam mutluluk cinsti mutluluk var. Hava değişmiyor, hava bulutanmıyor, girinip olmuyor. Yine sürekli bulutlar gelmiyor böyle, yani. insanın gelmiyorlar böyle. Sıcakta gelmiyor böyle. Hava açı bir şey açak ama böyle. Cehennet'in kendi durumu bu. Ölçü havada. Güneş olsa havada hava alamazsın inerdiğini. Güneşten göreyi kaçarsın beni. Yok mu öyle. İstersen yürüyeceksin. İstersen uç cehennete. İstersen oturuyorsan divanına yanarız gittik benim. Cehennetten çarşı yok, pazar yok, devlet yok, ordu yok, polis yok, mahkeme yok. Ama herkes kardeş... Çünkü günaharın günahında herkes temiz günler muhtemelen böyle, herkes eşi var. Tabii çoğu şey bulan buluyor, ebeveyni bulan buluyor böylece. Yaraya geliyorlar, sohbetler, tatlım sohbetler, devriyat sohbetleri, ulaman sohbetleri, peygamber sohbetleri, maliyeti zevkler, maliyeti sohbetler diye bir şey böyle. İşte bir öğren bizi Vedatü'nü muhtemelen cennetine. Hazreti bir gün muhtelenler Recep'e Hazreti bir gün böyle Recep ayının bir Cuma gelişi ne bu gece <Gülüyor> melekler geri geliyorlar Kabe, Kabe geliyorlar Kabe geliyorlar Kabe'ye tavuk ediyorlar Allah teşvik ediyorlar melekler Rabbim bunlar soracak Ey meleklerim hiç ne istemeyeyim, istemeye. Geceye Ya Rabbi. Bu gece ki iyi onu affet bağışlayacak mıdır? Yani neye tıra ortak olma gerekir mi? O dönem böyle. Geceyi, ihlal etme geceyi. En büyük ihlalde sevabı cami için zamanı tıra. Yani dünya hayatının en tatlı onları camide geçen vakiyet. Bir gün Hüsnü'ne Aleyhisselatü'ne e soruyor. Ya cevale kardeşim, eğerse insan olsaydın, dünyanı eşsaydın ne yapardın? Yani vaktini harcadın, vaktini harcadın. <gülüyor> i̇yi iyi, ya Muhammed diye soruyorum, kardeşim Muhammed. Zorunlu kalmayınca diyor, dışarı çıkmazdım, ev vaktini camiye biçirdim. Camii biçir. Eğer diyemezin camide oturursa hiçbir şey okumasa bile yine sevap olmasa. Tabii sohbet sevap başka, konuda sevap başka muhtemelenler, nabalın sevap başka. Yani en mübarek şey dedi muhtemelenler camide geçen vakit ömrümüzden beklemeli. En değerli vakit bu da camide. Tevbe'den bilirsem muhtemelenler tam tevbe ise gün orada mı Amin aderemler. Sahabeler. Esad-ı kiram <gülüyor> Nasıl kızdım onlar böyle? Mekke deneminde bilhassa böyle. Müşrikler, düştük. Allah'a şirk koşan, tuta tapınanlar. Böyle. Şarap içenler. Huluş yapılanlar böyle. Zülüm edenler. İnsanı kaçırıp satınan köleler satınan böyle. Hatta hepsini diri diri gömenler aderemler. Öyle insanları böyle. Ama İslam'a ilgi geldiği gibi temizin arındı bunlar mütevelli. Biraz da Ömer Hazretleri, Osman Hazretleri, Aslan iki tane ben şahsen çok güzelim İslam'da. Hepsi tevbe elhamdülillah. Yani her biri yıldız mütevelli sahabeler. Böyle. Her biri güzel güzelim, her bir sahabeler. İki sahabeye gıptaydı, emrini onlara muhtemelerdi. Onlar. Kim bunlar? Halil Sıddık ve Halil yanında var. Aynı kabirde muhtemeler. Aynı adam. İkisi beraber muhtemelerdi. Ciyada beraberdiler, ayrılmadılar, yine beraber de muhtemelerdi. Hals-ı Ömer Erdoğan-ı keşme kılıç oldu böyle. Teyzeme düşmüyorum böyle, evimde adam Ama elhamdülillah motorlara tabi görünce onu konuştun mu? Rabim gönlünü döndürdü yolda motorlar böyle. Kız kardeşe gitti Fatıma'ya, yine Cezayir'deken e böylece. Orada da yeni gelmişti daha Suriye'ye okuyorlarmış böyle. Onu böyle aldı bakınca yine değişti ben de Müslüm olacağım dedi yani. Yani peygamın suikastı yediğiniz peygambere. Yani baştan keseceğiz, diye böyle. Yani kendine götürecek yani. o şey diyecektim böyle. Ödül odalar, ödül çok ödül oldu böyle. 10 deve, 20 deve şüphe ödül olmuş şeyler. emersen bir şey yaparsın, böyle, müşrikler böyle. Hızla bir böyle, elbette getir böyle, öldürme kalsın diye böyle. Ama da insan gözümden döndü ''Hız Abbaqo'' böyle ''Ya Amel'e gerçekten sektirmiş Allah'' böyle ''Cebar Asam'' dedi tabi. ''Cebar Asam'a geldi.'' Allah, Ömer şimdi buraya geliyor, müslü olacak?'' ''Meleken sevgiler, gül melekler'' ''Gülten melekler, tembile melekler'', melekler. ''Ömer müslü olacak?'' ''Ömer ne oluyor'' bakın. İslam'a dedi millet olun İslam olun İslam deniyor şepler yapar, oturur, kocacı kuvveti mutlaka böyle. Gözünü döşeyen 40 millet bende. Ağır olan bir kimse de verecek. Derken sabah erken onda erkek emlak geldi bu Onun tabi var. Onlar bilmiyor, şeyin böyle. bir gün işini yapar. Bak tabi geliyor. Bu inete gelmez yani böyle. Konu ki bir önce ama kalkışıyorlar. Cevresen geldi ama haber verdi o trenle. Ne biliyorsun? Otur otur otur. bakayım hele. Hastaneler odaya kaplara bir girdi. Karşı üstü Allah'a. Ailesini gördüğü sanki ilk defa görünmüş gibi oldu. Her zaman görünmektedir hele. Her zaman görüyor. Ama o anda, o iman gözüyle baktığı için şey o anda, sanki ilk defa görür gibi oldu böyle. Peygamberimizin hakikati gördü, Nur Muhammed'i gördü, sırf nurdu Peygamberimizin böyle, sırf nuru böyle, pamiyen böyle nuru böyle, onu gördü, ayaklarının dermanı kesildi, dizinin dermanı kesildi, artık yüreğim böyle böyle, böyle salın başlıyor. İki sahabı konuya gelirler, o dev önünde, Ya Muhammed! Ya Muhammed! Ben üstüne olacağım! Ben üstüne olacağım diye, daire mi çabuk! Canlı olmalı. Yani İslam'ın tatlı olmasa onlar olmazsa ki, müşrik belki müşkid yani, olmazlar. İslam'ın tadı olmasa bunlar. Bir önler bak. Peygamberimiz elini, ya ver, ver elini, senden. Şöyle bakalım. Heşhedü <Sessizlik> en la illallah ve heşhedü Muhammed el ve resulü. Bunu tamamen ters, Peygamber'in seyredi Aleyhisselam'a dedikleri. orada, şurada seyredildi. Fatih-i o Orkun söylediler. Biri kelime ama gönülleri yandı yandı, Allah ziyatlar. Hasan'la yandı yandı cezbe geldi. Ablade şimdi neler var. Allah'ın yanacağım şimdi neler var. geldi. Geldi bu oldu İlk kebleye geçiden tam tevkif ki ne? Bir ot tevkif mi? mi? Gözeşte, gözeşte, o olmaz acaba. Bir gelir orada. Allah'a gelir. O göl var ya o safoya oturdu işte. Bu yani cehennem o söndürüyor o kılıklarım. tabi artık cehennemden yanıyor ya. Devamın asıl tıvazı düğmesini, ya Allah'a şükür Hümet sakin ol. Hümet sakin olarken böyle kendine bir gelişine bir baktı ki Allah Allah başka bir dünyada, başka bir alemde, ne güzel bir alem böyle, kuş gibi harif, kuş gibi harif ben gerçeğime kalkmış ondan. Kuş var ki böyle. Nursal Feyzi. Soğudu. Ya Resulallah. Kaç işiyiz? Ömer böyle serde 40 oldu dedi. 40. 40. Ya Resulallah o zaman durmadım burada gidelim. Kağıt orada açışına salım orada. O yüzden de gizliyim Peki gidelim bakalım. Aslanlar kalktı. Temazlık kalktı Bir Hasta razansız oldu böyle. Diğer sahabeler geliyorlar. Şimdi diğer yanında da Ebu Cehil de kaban yanında bekliyor. Neyi bekliyor? Ömer Merttir. Dediğini yapar. Herkesi şeyini alır böylece. Mutlaka de Ebu Cehil diyor yanındakilerine. Bakın bekleyin. Şimdi Ömer Muhammed'in başına getiriyor böyle beni. Bir günü koydular böyle. Gördüğünüz gibi müjde bakalım bize böyle bir çıkalı çıkalı yüksek bir yere Ebu Cihye oturalar ekrandan yanında var ağızda boş veriyor. Mücidi geldi. Ya Ebu Cihye mücdet! Emre geliyor. Nasıl geliyor? Muamele İslam'ı hepsi getirin bunları buraya. Çünküler sevindeler. Ebu Cihye için kükür bu tarafında. Şeytan ondan mı ilham ediyor ya? Esri ve eşri tam şekilde. Bunda bir iş var diyor o Muhammed bura kesim olmaz. Her yandakiler az Ali genç, az Hamdani senler çok kırış savaşırlar diye böyle, yere sabırlar, hadi bütün onlar böyle. ölür mu kesim olmaz onlar, onda bir şaka şey mı var? Okay. İlk İslam'ın yürüşi böyle, şey yürüşi böyle geliyorlar, eli önde. Hazreti bir akıdan girdi, Ömer'e girdi böyle. Şey. Yaklaşınca artık o camı, Ebuciye'nin şerif... camı yaklaşınca... Hasan Ömer... Ömer'le tutu bir Öne geçti... ama değil gülmeli. Ebuciye baktı ki... aa işte inşallah işte bakalım. Ömer ne oldu? Seni mi kandırdın dedi böyle? Nerede? Allah bir cüre canama derler. Kenarları şey getirdim. Bulmazlar kimin yanması Muhammed'e karşı bir koca adamı takmışlar. Alın cemaatiniz. Bir insan dönüş yaptı mı? Dönüş yaptı mı derler? Ama dönüşü tam yaparsa inanarak, bize, azim ederek artık günahda tekrar döneme şartıyla, namazı da kama şartıyla. Yani tam gönderme, terbi istifa derse Allah derse Allah'ın yeter derse bana der. Hadi getir Allah'ın terbiyle. Kahve gönderdiğiniz zaman değil mi ne oluyor? Kahve gönderdiğiniz zaman. Kolay mı oraya girer kahve değil mi o terbiyle? O kefeni giymek ya. Kişi ölmüyor, ölmüyor böyle. Ölmüyor. Yani biz ayağı kesinlikle ayarını sarmışlar kefener. Neden ona benzecektir. Böyle bir tür bir şekilde e, kefene giyilmiş, gülseği serpilmiş, komutaya koymuş tecihlerine kahve konuyor. E, biraz salariye oluyor, kimse kalmıyor ortaya, kimse kalmıyor. Hatta çok kişi acil ediyor böyle. Yani herkes okumak olsa biraz böyle, uzunca bir şey olsa sıkılır bir şey de böyle. Kefe sağlığına bakıyor böyle. Sadrın aile bakıyor, geç kalacağım diye böyle. Ama çabuk büyürsün de. Ne olsa olsa. Son mu notemden Allah aşkına son bir Bu notem son bir şey yok. Adet çok canlı olanları, onlara hiç yanar tabii, onu acı etmezler böyle. Ama diğerleri, o dostları, dünya dostları, ehe, cihazı gelmesi olmaz gelmişler. Hatta bu mübarek kişi, Mezara gömülüyor. Yani, o an önce bunun korkusu, endişesi, pişmanlığı, fedameti, tehlikeli kılaması böyle, yanması böylece. Sonra kabını görüyor. Yalanlar var, çıyanlar var, ateşin var böyle, nasıl bir yer böyle, kabını görüyorlar böyle. İnşallah çılgın bir durumda, ne yapacak yani dünya da olsa oturuyorlar, hele havada güzelse, öpekeber vuruyor vuruyor. Konuşuyorlar bu keramları. Bu da görülürken nasıl yani bakıyor? İyi misin? Şu anda görüşemedik. Şunlar bu nasıl böyle? Son muhtemelen. Hele İstanbul'a birisi alkış ediyor. Kişi kalıyor gibi birisi muhtemelde. Herkes dağıldı böyle. Ne kaldı? Allah üzerinde bir Allah var kulu. Kulun bir Allah'ı var, Rabbi var. Başlayalım. Herkes geliyor. Herkes geliyor. Bu adı cemaatimiz inşallah bu gücenin fiizine yaralanarak tevbe edelim muhtemelen böyle. Eri diktiğimiz zaman inşâAllah iki tevbe edemezlik olalım muhtemelen Oturalım ve bir nebise yapalım önce, biris muhasebesi yapalım. Sonra inşallah esnaf-ı azimlerden böyle işte yavaş yavaş Tanrı tevbe edelim, azim olun, Ram tamam inşallah bu görevi geçeği hepiniz İslam adına harbarekersen inşallah. Bir defa Fatiha.